Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Şimdi bir arkadaş soruyor. E, kevni irade, e, kaderle ilgili kevni irade nedir? Duymuş bu terimi. Yine yani de diyor ki eğer her şey Allah'ın elindeyse biz niye fiil yapıyoruz? Yani her şey Allah'ın elindeyse. Allah yazmışsa ben cehennemliyim, ben cennetliyim, cennetli olurum. O zaman niye sus, muhasebeye çekiliyoruz? Evet bu soru ee, soruyu soran haklıdır. Neden haklıdır? İnsan bilmediği şeyde de haklıdır. Sorabilir. Ama öğrendikten sonra hak ortadan kalkıyor. Ne oluyor? Mükellef oluyorsun. Neyle? Amelle. Şimdi her şey Allah'ın elindedir. Kader meselesi çok basittir arkadaşlar. Siz bakmayın çok kitap yazılır, felsefelik yapılır. Bunlar hepsi el sünnet dışında bir şeydir. Ehl-i sünnete göre kader çok Kolaydır. Ben sizin için öyle avamca tarif edeyim. Hiç böyle ilme, detaya girmeyeyim. Sadece e, nasıl anlayalım kaderi? Hem basit dilden anlayalım, hem Resulullah'ın istediği ve getirdiği şekilde anlayalım. Kader nedir? Kader Allah'ın iradesidir bu kövünde. Şimdi Allah nedir? Allahu Teala yaratandır. Çauun nedir? Evren nedir? Bu bütün mahlukatlar nedir? Ma yaratılanlardır mahlukatlardır. Yani bu evrende iki tane can, e, varlık var. Biri Allahu Teala yaratan'dır. Onun, onun onun müstesnası hepsi kuludur, yaratalandır. Şimdi a, yaratanla yaratılan aynı çefeye koyulur mu? Koyulmaz. Şimdi yaratılan kendi isteği bir irade yapar. Cennet yaratır, cehennem yaratır, ehlini yaratır. Bunu anladık mı? Allah her şeyi kendisinin olduğu için her şeyi yapar. Bunu böyle açıklıyorum. Örnek verelim. Bir tanenin büyük bir fabrikası var. O fabrikaya kendisi müdürü tayin eder, yardımcılarını tayin eder, ustaları tayin eder, mekneleri getirir. Her şeyi kendisi yapar. Kimse onun karşısına gelebilir mi? Son noktayı o koyar. Her şey onun elindedir. Çünkü neden? Adam fabrika sahibidir. Anlatabildim mi? Şimdi biz anladığımız dilden bile teşbih Allahu Teala ölçü yapmıyoruz ama mesel yani meselden Şeyi yakınlaştırıyoruz Şimdi bu bu Allah u Teala bu çoğunda her şeyi yaratmış Bunu anlamamız lazım Yani bu çoğunda Allahsız Allahu Teala iradesi olmadan Hiçbir şey olmaz Bunu böyle bildik bu bir Şimdi bu kader meselesi aynen Yapboz e, şeyine benzer e, Resimine benzer Resim yapboz resimi nasıl bir şeydir Yapboz resimi ee, çocuklar için o, kurallar onu yan yana düzersin. Ne olur ortaya çay şey çıkar. Zeki çocuk hepsini düzer ortaya e, tabala çıkar. Şimdi ya boz gibi biz her tabalayı ayrı ayrı hakkıyla anlasak, bu resimleri birleştirip şeyleri parçaları karaları ortaya kader tablosu çıkar. Şimdi bu birinciyi anladık. Allah Teala ale çoğunu yaratmış. Her şey onun iradesindedir. O istediği olur istemedik olmaz. Bu bir. İkincisi Allah ne istiyor? Allahu Teala yaratan ne ister? Yaratan hayır ister, şerden nehy eder. sever, şer'i sevmez. Hayre emreder, şerden e, sakındırır. Bunu da anlamamız lazım. Bunu da anladık mı? allah Teala hiç kötü iş sever mi? Sevmez. Emreder mi? Etmez. Hiç zinayı sever mi? Sevmez. Hırsızlığı, yalanı, içkiyi, faizi, bunları sever mi? Zulmü? Sevmez. Bundan ne yapar? Nehy eder. Bunu da bildik. Bu çi, çi tabala oldu. Üçüncü tabala nedir? Allahu Teala her şeyi ezeli elmiyle bilir. Her şeyi bilir. Ne olup ne olacağını bilir. Allahu Teala ezeli elmiyle ne olup ne olacağını bu dünyada bilir. Yani dünyayı yaratmadan önce ne olup ne olacak hepsini kaleme demiş yaz. Kalemde bir mahluk olarak Allah'ın dediğini yazmış. Bunu da bildik mi? Bildik. İkincisi, Allahu Teala e, ilmiyle her şeyi kuşatır. Yani bu dünyada, bu kavunda, bu evremde gizli olacak, gizli olan hiçbir mesele Allahu Teala cizli değil. Her şeyden haberdardır. Hiç kimse bir şey çeviremez. Allah ondan haberdar olmasa, ilmi olmasa, sonucunu bilmese. Anlatabildim mi? Şimdi bu kaderleri güzelce yan yana koysak çok güzel bir şey çıkar ortaya. Kader tabaası çıkar. Her şey Allah'ın elindedir. Allah'ın istediği gibi olur. Bir de bir şey var. Allahu Teala heyri sevdiği için, şerden nehyettiği için insan akıllıya, mükellef insan oğluna o da nedir? E cinnen insir bunlara ne vermiş? Bunlara akıl vermiş. Akıl nedir? Hayırla şerr'i ay ayıran bir alettir. O hayrı şerr'i ayır. Hayvana ne vermiş? Akıl vermiş. Ne kadar akıl vermiş? Ha yemiyle suyu, yemiyle zararsız yemi ayırır. Onun haricinde bir şey anlamaz hayvan. Ama bize ne vermiş? Hayırdan şerr'i, iyiden kötüyü, eee bunlara ne vermiş? Ayırmış. Ondan sonra Allahu Teala ayırmış bunu vermiş adalet mutlak adaleti cereyi. Bunu vermiş ki insan oğlu hayırdan şerre ayrılsın. Allahu Teala'nın sevdiği yere gelsin, sevmediği yerden uzak dursun. Şimdi onun bunu verdikten sonra yine adaleti gereği başımızı boş koymamış. İnsanlara demiş gidin siz hayır bulun. Ya bu da biraz Adaletsizlik olur. Her çeşin aklı do do dört dörtlük çalışmaz. Çalışsa da yolu bulmak zor olur. Yine adaleti gereği bir elçi göndermiş. Ne diyor? Tutun ellerinden buların. Getirin yol yola gösterin yola. Yani ben otobanı aramak için sahranın şeyinde kaybolmayayım. Hemen direkt bir tane çağırıyor seni. Gel otoban burada. Gelin sırat-ı müstakim burada. Sırat-ı müstakimin haricinde dalalet yolları var. Gelin sırat-ı burada O elçiler Sırat-ı üzerinde insanları toplup kurtarıyorlar Nasıl bir deprem oluyor Bir af afet oluyor İnsanlar koşuyorlar çimin yanına Bir uzmanın yanına Nasıl bir mayın tarlasına giriyorsun Bir de seninle uzman var Uzman diyor ben nereye bastım yoksa hayatına mal olur Her adımın Sen ne yaparsın Uzman e, e, Uzman e, ta, Uzman e, Mayın tarlasının uzmanının sıhı sıkı peşine takılırsın Hiç iştahat babını kapatırsın orada Çor çorunu ona uyarsın Anlatabildim mi? Bu da Allah'ın rahmeti gereği Şimdi Allah Subhanahu ve teala Bunları anladıktan sonra ne diyor Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah Siz isteseniz de istemeseniz de Allah'ın istediği olur Bu nedir? Bu cenel anlamında Her şey bu dünyada Allah'ın isteğiyle olur Ha, şimdi anlamadığımız taraf şudur. Bular anladık. Allah yolcu göstermiş. E, Hayrdaşar cihaz vermiş bize. Fark ediyoruz. O da akıldır. Bunları anlıyoruz. Anlamadığımız taraf budur. Allah'ın istediği gibi olur. Ama Allah mesela dünyayı yaratmadan önce cennet cehennemleri yaratmış. E ben o zaman dünyaya geldim. Eğer beni Allah ilminde dünyayı yaratmadan önce yedi samayı yaratmadan önce beni cehennemlik yazmışsa yani beni cennetlik yapmışsa amelim ne gereği İşte bunu bu kimin fikridir bu iblisin fikridir bunu eskiden de kaderciler mürcieler e, akılcılar mutezileler e, bunlara hepsine bu şeyi verdi sapık fırkalara bu ilhamı verdi besledi beyinlerini bu şüphelerden bu e, ama kimin İmanı imanı güçlüdür. Meknesinde cihazında antivirüs var. Bu virüsleri yok eder. İmanın güçlü olsa bu şüpheleri yok edersin. Biz de ehli sünnet elhamdülillah imanımız güçlüdür. Bir de çalıştığımız o antivirüs sistemi çok aktiftir. Neden aktiftir? Yeni bele çok basittir, kolaydır. Hemen şüpheyi yok ediyor. İşlemiyor. Hiçbir şüphe ona kaçmıyor. Şimdi biz bunu anlama, anlasak anlarız Şimdi Allah subhanehu teala Evet Allah subhanehu teala ne diyor Biz insanı yarattık Ve hedeynâhun necdeyni İyi kötü Başlarına da e, e, Uzmanlar gönderdik Elçiler gönderdik Yol gösterici mürşitlerdir Şimdi e, ne, Bir de nasıl oldu Bir de biz ne yapıyoruz Biz herden şerre ayırıyoruz Ama Allah kaderde yazmışsa ne yapalım ben Allah cennetlik yaratmış dünyada cennet ameli yaratan Evet senin dediğin öyledir O kardeşlerin düşündükleri doğrudur Eğer Allah Teala yazmışsa ben ne yaparım Beni yazmışsa cennetlik işte cennet ehli yapıyorum Namazımı kılıp yap yazıyorum Yapıyorum Hiç Ateş yazmışsa da namaz destesem kılım kılamam Ben Allah Teala cehennemlik yaratmış O zaman ben niye sorguya çekiliyorum Evet. Şimdi bunun cevabını bu kararı, bu tabanaları anladıktan sonra ben basitçe verebilirim. Verdikten, verdikten sonra her insan bunu anlamak zorundadır. Hiç imkanı yoktu. Ondan sonra kader meselesi çorap söküğü gibi sökülür. Hiçbir meşguletli kalmaz. Bu da şudur. Arkadaşlar ben iyi dinleyin. Şimdi Allah subhane ve teala azim olduğu gereği bu dünyayı yaratmış sonunu da biliyor. Anlatabildim mi? Yani Allah Teala diyor Abdullah kulumu filan tarihte yaşa yaratırım. Ondan sonra ona seçim hakkı veririm. Hangi yolu seçti? O kendi iradesiyle kulum Abdullah hangi yolu seçti? Ben de onu bilirim. E Allah Teala'ya bu da yakışır. Ama Abdullah kendi iradesiyle seçir. Allah'ın iradesiyle değil ha bu konuda. Kendi iradesiyle seçiyor Allah da onu biliyor Ona göre cehennemlik cennetlik yapıyor onu Bu ne zaman oluyor Bizi yaratmadan önce oluyor İşte Allah'a da bu yakışır Azim Rabbimiz Hazret adamı yaratma, yaratırken Belinden ne aldı zürriyetini aldı Hepsini şahit ettirdi Ben Rabbinizim evet dediler Sen Rabbimizsin Bütün zürriyet Hazret adamdan kıyamata göre Hüccet kalktı üzerinizden Hüccet kalktı Ondan dolayı Ondan dolayı o o ama o bu gaybi bir meseledir. Bunu akılcılar anlamaz. Biz anlarız bunu. Nasıl anlarız? Teslimiyet tanırız. Orada bütün in, in, Adamoğulları ikrar ettiler. Ondan sonra dünyaya teker teker zamanında mekanında olar geliyor. Onun için bazı insanı görürken sen e, bazı insanları görüyorsun dışarıda. Yani karşılaşıyorsun. Sen ne diyorsun? Bu, bu adamı görmüşsün bundan önce. Ya kardeş ben seni bir yerde görmüşüm. Nerede bilmiyorum ama sen yabancı değilsin bana. Birçok var hepimiz bunu tanık olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ervahü cünudu mucennede. Rühler bir ordu şey takımdaki ordudaki askerler gibidir. Hepsi birbirinin yan yanadır. Birbirlerin şey yaparlar. Onun için sen gördüğünde o adamı tanırsın. Nerede tanımışsın? İşte alem, ruhani alemde. Babanın belinden çıksı o... Nesme gibi orada hepsini Hazreti Adem belinden çıkarttı, tanıdılar bunları. Ondan sonra sen dünyaya geldikten sonra neyi seçtin, neyi seçmedin Allah Teala seni yaratmadan önce biliyor. Yani bu senin iradenet da dahil değil. Allah neden seni yaratmadan önce, dünyayı yaratmadan önce seni cehennemlik, cennetlik yaratmış Allah Teala biliyor ki bu kulu indiririm yere, yaratırım yerde, canlanır, seçim hakkı da veririm. İyi seçer, seçim hakkı veririm, kötüyü seçer. Onu bildiğinden dolayı ne oluyor? Allah Teala yazıyor. Yani yoksa Allah Teala haşave kefa adaletsizliğine yakışır mı Allah Teala seni yaratmadan önce cennetlik, cehennemlik yaratsın? İşte böyle yaratıyor Allah Teala. Yani bunu aynen bir tane bakıyorsun bir filme bakıyorsun. Se, e, yönetmen de senin yanında oturmuş. Sen çok heyecanlanıyorsun filmde. Aha öldü, kaldı, arabası döndü. Şimdi e, bat, rol rolü oynayan artist ölür ölmez kadın geldi gitti. Sen hayacan içinde yaşıyorsun ama o rahat oturmuş. Neden? O filmin sonunu biliyor ne olur Ama sen bilmiyorsun. Heyecanın içindesin. E aynen bu da onu Allahu Teala dünyanı yaratmış. Yaratmadan önce insan oğlunun sonucunu biliyor. Bildikten sonra da böyle yaratıyor. Onun için bunu toparlasak şöyle olur. Seni Allah Teala yaratmadan önce neyi seçeceksin onu biliyor. Bu da Rabbimize, azim Rabbimize, şu, zu, zuşanına layık olan bir şeydir. Bildiği için biliyorsan ehli cennetsin yoksa ehlinarsın. nursun. Kalemi yaratmadan önce kararı vermiş. Allahu Teala öyle azimdir ki milyarlarca Allahu Teala, Allahualem insanlar yaratmış hepsinin sonucunu yaratmadan önce biliyor. Seçim hakkı veririm, yol gösterici veririm. E, ayırt edecek akıl veririm. Ona rağmen kötü yolu seçer, ona rağmen iyi yolu seçer. Onun için insanların üzerinde Rabbimiz ne diyor? Resulları gönderdim, hiczetleri kalmasın. Evet, bunu anladıktan sonra bence karar, kader meselesi çok güzel, çok şey şey, şey açık bir şekilde anlaşılır. anlaşılıyor. Elhamdülillah Rabbil Alamin.